Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade. Merhabalar herkese günaydın. E, Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor ve sunuyor programı. Ben de dernek adına Melek Nur Dudu olarak karşınızdayım. Bugünkü konuğum Yeşil Gazete'den, Yeşil Gazete'nin muhabiri ve yazarlarından Bahar Topçu. Hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> Teşekkürler. Sefa getirdin. Bugün Yeşil Gazete'den konuşacağız. Yeşil Gazete'nin nesinden konuşacağız? Yeşil Gazete, ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli bir internet gazetesi. Bugün Bahar'la birazcık bir yandan da kolektif işleyen bir gazete. Nasıl bir organizasyon yapısı var? Ekoloji haberciliği nasıl işliyor? Türkiye'de ne boyutta? Gibi gibi benim kafamda da deli sorular var onları da sana sormak şeklinde ilerleyen bir program olacak diye düşünüyorum. Ee, önce ben şu politik katılımcı katılımcı ve şenlikli internet gazetesi kavramından biraz başlamak istiyorum Bahar. Yani özellikle şenlikli olması ne demek? Evet. Ben de Yeşil Gazeta'yla tam şenliklik kısmıyla buluşmuştum. <Gülüyor> ee, i̇kinci Alternatif Medya'da şenliğinin çalışan ekibin içerisindeydim. Ee, ve şuradan yola çıkmıştı ekip aslında. Ee, Alternatif Medya'yı, e, Alternatif medya yapanlarla işte e, okuyucuların bir araya gelmesi ve ne yapıyoruz, nasıl gidiyor işte neler hissediyoruz yaparken hı hı. okurken neler hissediyoruz işte Antalya'da medyayla birlikte biliyorsun yurttaş gazeteciliği de e, oldu yani sen kendin haberin kendisisin zaten. Evet. Değinmek istediğim diğer konulardan birisi <gülüyor> <işte> bu da <gülüyor> Evet var. Evet. Dendi. E, benim için şenlik kısmı tamamıyla buydu çünkü e, somut olarak karşındakini yazanı da okuyanı da Onları bir arada görmek, onların haberin kendisi olduğunu e, görmek, hissetmek, onları dokunmak, e, keyifli bir süreç. E, hani böyle boşça kendi kendine yazmadığını e, biliyorsun, Hı -hı. görüyorsun açıkçası. E, ve tabii bu işin gerçekleriyle de karşılaşıyorsun. Bu işin gerçekleri de neler? E, bu iş zor, yavaş, e, aynı zamanda da keyifli. Hı -hı. E, hani böyle ağır kelimeler söylüyorum. <gülüyor> Aslında ve bunları paylaşmak güzel olan aslında işte çendik kısmı da tam olarak bu Hı -hı. yani paylaşmak tam olarak güzel Hı -hı. Ee, ve bunu da tecrübe ettiğimizi düşünüyorum özellikle e, ikinci ve üçüncü alternatifler çendiklerinde ee, yeşil gazeteyi burada benim için e, farklı kılan ya da hani özel kılan diye hani e, ben neden yeşil gazeteyi de güzel bir cevabı ee, yeşil Gazete'de yazar olmaktan haberci olmaktan önce işte okuyucuyum yani haberin kendisi zaten benim hı hı. Ee, benim hayatım gündelik hayatımda işte e, bulaşıkları yıkarken nasıl daha fazla yeşil olabilirim diye düşündüğüm zaman baktığım yani yeşil gazete ee, işte haberleri seyrederken inanmadığımda herhangi bir ana akım medyaya inanmadığımda e, yine baktığım yani yeşil gazete sorduğum insanlar yine yeşil gazeteden Dolayısıyla hani sorduğun soruya cevap mı hmm. tam olarak hani pek çok bağlamda Senin cevap... değil, cevaplanabilir bu. <gülüyor> benim açımdan evet benim tecrübe ettim böyleydi. Bir yandan da aslında güven veren bir tarafı var galiba. Yani o hani Hı -hı. alternatif oluyor olması ana, Hı -hı. ana akımın aslında bir alternatif demek de çok doğru bilmiyorum ama Hı -hı. Ta, ta, tam olarak kendisi aslında. Evet. Sizin ekipte çok fazla bildiğim kadarıyla herkes başka işleri olan insanlar zaten evet, evet. ve bu gönüllü bir yapı. Hı hı. Bu gönüllü bir yapı bir kolektif ve gönüllü yapı olmasının zorlukları da mutlaka vardır. Yani organizasyonel anlamda hani birazcık nasıl işliyor süreç. ...bundan bahsedersen. Hı hı. Süreç arada dağılıyor, arada toparlanıyor aslında. <gülüyor> ee, ve hep sürekli birbirine karşı evet, dağıldık ya da iyi toparlandık, iyi iş yaptık gibi... ...sürekli kendini değerlendiren bir yapı olmasından dolayı aslında Yeşil Gazete'nin devam ettiğini düşünüyorum. Eleştirisi bol yani aslında. Aynen öyle yani Kendinin, kendisine iyi bakan, sürekli bakan, hı hı. sürekli gören ve sürekli kendisini değerlendiren bir gazete, Yeşil Gazete... Ee, ...asıl nasıl devam ediyor dersen... ...mesela biz ikimiz de Yaşı hı hı. ...ve ikimiz de başka iş yapıyoruz... ...ikimiz de aslında dansla ilgileniyoruz... ...ve oturduk burada Yaşı Gazete'yi konuşuyoruz... <gülüyor> <gülüyor> ...tam olarak böyle bir şey... İçinde, ...içimizde doktorlar var... E, ...STK'larda çalışanlar var... E, ...özel sektörde çalışanlar var... Hı hı. E, ...ve fakat hepimizin e, kafasında... ...işte e, aklında... ...tahil ettiği bir dünya var aslında bakarsan... ...ve orada işte o noktada buluşuyoruz. Biraz so soyut bir yapıya doğru gidiyorum ama... ...insanlar orada buluşup işte o şenliklerde... ...ve bir araya geldikçe somutlaşıyor... Hmm. Dolayısıyla işin güzelliği de burada akıyor. Yani sürekli sorduğun ilk soruya döneceğiz. Işte. <gülüyor> Kapsamlı bir soru oldu. Kapsamlı bir soru oldu işte. Ve en sonunda işte bu dağılıyoruz ve toparlanıyoruz her seferinden. Artık en sonunda arkadaşlar Çamtepe'de yılda bir defa Çamtepe'de toplanıyorlar. giller. Yenge gil diyoruz kendimize. Orada aslında en sonunda şöyle bir karar alınmış... Artık hani çok da fazla e, işim var dememeye dikkat ediyoruz. Yani Hı -hı. ben son zamanlarda ilgilenemiyorum, haber giremiyorum. Kusura bakmayın pozisyonunda yaşamaktan ziyade Hı -hı. çok işim var dememeye dikkat edip... ...hani olabildiğince e, mail muhabbetlerine girmek evet. Hı -hı. Haftada bir haber e, toplantılarına, Skype toplantılarına katılmak evet. Ama hani e, işim var gelemiyorum bir katılım değil aslında... Bunun bir nedeni şu... E, neden ...gerçekten işi olabilir bu insanların. Hı hı. Aslında e, çalışmak istemiyor olabilirler. Yani belli bir süre ara veriyor olabilirler. Ara vermek isteyebilirler. Ve çok Gönüllü doğal. Gönüllü bir yapı çünkü Gönüllü bir neticede. Gönüllü bir yapı çünkü neticede bu. E, ve hani... Hem kendini etkiliyorsun, kendi motivasyonunu etkiliyorsun evet, aslında da bunu söyleyerek, hem de karş, e, karşındakilerini de motivasyonunu etkileyebiliyorsun. <gülüyor> Çünkü bölüm mailler okuduğum zaman sadece Yeşil gazeteden değil, ben şey hissedebiliyorum bazen işte işi gücü olmayan bir bah <gülüyor> <gülüyor> oturup ne yapsın, bunlarla <gülüyor> ilgileniyor işte gibi bir pozisyon hissediyorum orada kendimi. Bu yüzden ben de yapmamaya e, özen gösteriyorum. <gülüyor> e, hep işte bu özel sektörde de böyle değil midir? İşte hep insanlar dünygularıyla hareket ediyorlar. Ama yani hmm. duyguyu hep böyle motivasyonda, o gönüllülüğü hep motivasyonda tutmaya çalışıyoruz. Ee, çünkü eşin gazeti hem bu kadar çok bu kadar çok sayıda gönüllünün e, gönlünü katarak günden günden olarak e, bu kadar uzun süre devam eden nadir ekiplerinden biri. Iki, Bu anlamda kıymetli. 2004-2005 e, civarından evet. beri devam ediyor. E, dediğin şey çok doğru çünkü gönüllü bir yapı var ve normalde bir ana akım bir gazetede çalıştığında işte maaşını alıyorsun. O hı hı. sana belli bir konfor sunuyor hı hı. ve patronların var ve onun söyledikleri motivasyonun olmasa bile onu yapıyor olmak durumundasın ama hı. 2004'ten beri gönüllü bir e, yapıyla devam eden bir şeyin ayakta durması da aslında zor. O yüzden hı hı. zaman zaman dağılıyor diyor olman <gülüyor> hani o kadar normal geliyor ki şu anda. <gülüyor> çok çok doğal evet. bir süreç yani. Aynen Peki öyle. Yeşil Gazete sadece ekolojik bir gazete mi? Yani ekolojik olmayı neye bağladığını... Yani şöyle hani sadece ekoloji <gülüyor> haberlerimi yapıyor mesela. Hayır ben mesela en son İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasının referandumu ile ilgili bir yazı dizisi yazdım. evet. Mesela, evet. Hayır yani bununla ilgileniyorum son zamanlarda bununla ilgili bir yazı yapabilirim dediğin zaman herkes de gayet onay veriyor. Yani aslında bu sadece ekoloji dışındaki yazılarla ilgili değil çoğu yazıya biz bu şekilde karar veriyoruz. Yani o bir G.G.M.E. grubuna bir yazı düştüğünde... O yazı oraya düşüyorsa aslında herkes onunla ilgili yorum yapabilir, yayınlayalım, yayınlamayalım diyebilir. Bu arada yayın sürecini olabildiğince katılımcılığı da önemsen, önemsendiğini düşünüyorum. Hı hı. Ve hani kendini değerlendiriyor dediğim noktada bu da çok güzel ortaya girip bu konuda çıkıyor. ortaya çıkıyor. Evet, hı hı. yani çünkü bir yazı bir yazı yayınlıyoruz. E, ...olumlu da eleştiri ...olumsuz da eleştiri hmm. alınabiliyor... ...hemen onunla ilgili... ...özür dilemek mi gerek? Yeni bir yazımı hmm. yayınlasak... ...yani e, hata yapılmış olabilir... ...bu o konunun... ...konunun hayrına nasıl yönlendirilebilir... Hmm. Yine bir yazımı yayınlamalı... ...özür mü dilenmeli... ...o konuda güzel e, hareket edildiğini... ...düşünüyorum. İçinden e, biri olarak... evet. evet. E, ...peki birazcık daha... E, ...sorunlar mı desek ya da... E, somut şeyler mi desek bilmiyorum Okunuyor mu işi Gazete çok? Çok yani e, Çok, çok tabii nasıl, Ne şey demek, demek çok? çok ama yani Hı -hı. hani e, Bir alternatif bir gazete Neticede e, Hı -hı. Bunun hani e, eşdeğer yakın e, Şeyde görüşte olan Diğer gazetelerle karşılaştırdığında Hı -hı. Kendi içinizde bir karşılaşma mutlaka yapıyorsunuzdur Hı -hı. Sizce yeteri kadar gündem mi? Gündem oluyor mu? Evet Dengesiz buluyorum ben açıkçası. Yani bazı haberler çok güzel okunuyor ve çok güzel paylaşılıyor. Hem sosyal medyada bazen ana akıma kadar yayılıyor. Ee, ana akım alıp kullanıyor. Ee, hiç beklemediklerimizi. Bazen de benim için çok önemli bir iklim değişikliği meselesi de tam tersine okunmayabiliyor. Ee, özellikle işte ünlü petrol şirketlerinin kutuplarda işte... ...yapmaya çalıştıklarını Hı -hı. yazdığımız zaman okunmuyor... ...ya da başka bir e, ünlü şirketin... Hı -hı. <gülüyor> ...önemli bir kapitalist bir şirketini nasıl anlatayım bilemedim... E, ...yaptıklarını yazdığımız zaman çok okunabiliyor... ...ben de artık yani şirkete bağlı olarak mı okunuyor acaba... ...yani insanlar ha. şirketlerimi takip ediyorlar... ...çünkü aynı mesele gibi geliyor bana... E, ...dolayısıyla benim bizim e, çok da kontrol edebildiğimiz bir şey... ...olamayabiliyor yani Hı -hı. biz de hani gönüllü olduğumuz için okunmasına dair elimizden gelen bütün araçları kullanabiliyor muyuz? Nasıl kullanıyoruz? Daha iyi, daha verimli nasıl kullanabiliriz? Bunlar sürekli kendi aramızda Tartış ki tartışma oluyor. konuları oluyor açıkçası. Bu yüzden ben aslında o şenlikli ve katılımcılığı ve okurla buluşmayı önemsiyorum. Özellikle de artık ana akım medyanın da aslında alternatif araçların, özellikle de sosyal medyayı ve interneti ...kullanma durumuna hı hı. E, geldiler. Hı hı. E, çünkü yani... ...mendinin hali ortada. Hı hı. E, ama yani alternatifler mi? Değiller. Bu aslında tam olarak... ...yaptıkları... E, ...haber yapmadaki... Ilkeleri, ...ilkeleriyle bağlı... ...ilkeleriyle alakalı olan hı hı. bir şey. Onlara bağlı olan bir şey. Bu yüzden işte son toplantıda mesela... ...okul buluşmaları, okul okur görüşmeleri mutlaka yapalım ve sürekli o okur görüşmelerinin bir konsepti olsun hmm. ee, Hani hep aktiflik geçşi hani gazete aktivist bir ortam Çünkü evet. e, o aktivizmi kaybettiğimiz zaman o internetteki herhangi bir bir yayın grubundan ekibinden çok da farklı olmayacağız aynı şey yapıyoruz aslında bu e, ilkeler konusuna dönmek istiyorum. Çünkü evet. e, çok üzerine kafa patlatılıp belirlenmiş bir takım ilkeler var. Hı hı. E, onun öncesinde bu az önce söylediğin şeyi hani bir petrol şirketi iklim değişikliği haberi mesela o kadar hı hı. okunmayabiliyor hı hı. dediğin noktada. Acaba şeyi düşündüm. E, olumlu ve romantik haberler mi okumak istiyor acaba okuyucular diye düşünüyorum. Hani bazen çünkü işte bir... ...ki bu da çok önemli... Hı -hı. Ee, ...iki genç işte kırsala döndü... ...şöyle bir karavan aldı ve o karavanda... ...işte bütün dünyayı dolaşıyor evet. gibi... ...şu anda atıyorum Hı -hı. tamamen... Hı -hı. ...gibi bir haber insanların hayali olduğu için... ...şu an içinde bulundukları düzenden bir çıkış kapısı... olarak gördükleri için çok okunabiliyor... ...çok popüler olabiliyor... Hı -hı. ...ama dediğim gibi aslında... ...bunun en en temeli yani yaşam kaynağımıza... ...dönen bir iklim değişikliği haberi o kadar okunmayabiliyor... Hı -hı. ...acaba diyorum hani insanlar daha... ...romantik bir yerden mi yaklaşmak istiyor... ...çünkü Yeşil Gazete... Hı -hı. Hani çok rahatlıkla görülebilir ki bu romantikliği olabildiğince dokunmamak hani olabildiğince gerçeklik üzerinden gitme meyilli bir gazete ki son zamanlarda ekolojik haber yapan yayınlar, bloglar, gazeteler bu romantiklik üzerine çok fazla gidiyor. Bu açıdan da ben bir noktada ayrıştığını düşünüyorum. Hani ses sence buna bağlayabilir miyiz bu az okunma durumunu? Ya okuyucu yani toplumsal bir bir mesele bu. Onların dedikodusunu yapabiliriz. De. <gülüyor> of okunmuyor. <gülüyor> Çok şikayetçiyim ben bundan. <gülüyor> i̇şte okumuyorum okumuyorum diye. Evet. Böyle sürekli onları böyle dedikodusunu yapıp şikayet edebiliriz. Ee, Yaşı Gazete biraz öyle değil. Ben öyle haberlerle karşılaştığım zaman hani böyle işte karavan aldım gittim şehri de terk ediyorum dediğim Ki o da gerekli aslında yani. Ben okuduğum zaman ben de heyecanlanıyorum o haberlerde. Tabii ki ee, ...sadece şu, bir de şu oluyor sadece... Yani, e, ...başımı iki elimin arasına koyup... ...nasıl, nasıl, nasıl yapıyorlar... ...kim bunlar... <gülüyor> ...aslında nasıl mümkün oluyor... Yani ...nasıl mutluluk veya nasıl bir... Yani, ...o gülüşler nasıl saçılıyor... Hı -hı. ...sürekli aklımda bu var... ...aslında işte tam Yeşil Gazete'nin meselesi de bu... ...nasıl, nasıl... ...onları biraz daha... E, işte Şapkayı masaya mı koymaktadır o. o deyimi yapıyor aslında yeşil gazete ve bundan da e, ne, diğerlerini işte o romantizmi başkaları yapıyor zaten diye aslında yeşil gazetede bundan vazgeçmiyor ama bu vazgeçmemesi de alından bir böyle geçmeyeceğiz diye alından bir karar değil yani yoksa biz de e, cevur romantiklere de gelebiliriz yani ki yapmışlığımız var öyle bir iki yani bir iki demeyeyim de çok haber vardır tabii ama tabii genel tabii. olarak şeyini oluşturmuyor gibi geliyor bana. Ee, ...yapısını oluşturmuyor diyeyim... ...daha doğrusu. Evet yani aslında... ...o romantizmin... ...bireysel olarak yaşamakta bence bir sorun yok. Fakat o romantizmi sürekli anlatmakta... ...küçük bir ikiyüzlülük var. Hmm. Ee, sürekli anlatmakta artık bir yerden sonra... iki ikiyüzlülüğüne kayıyoruz. Evet. Yani çok üstüne gitmek istemiyorum bunun çünkü ne kadar zor olduğunu biliyorum ee, ama e, şimdi bunu e, satmak yani haberin okumasını satmak istiyorsak okey <gülüyor> ama o yaşam tarzını aslında insanları o, o yaşam biçimini ekolojik yaşam biçimini insanları inandırmak ...onları ikna etmek... ...bunun idrakını sağlamak... ...hayatlarında bir şey değiştirmek istiyorsak... ...bu önemli değil... ...dolayısıyla işte e, sosyal medyada... ...şu kadar artık bu kadar paylaşımdan... ...başka bir şey bu... Hmm. ...yani okur buluşmalarını önemsediğim şeyde... ...beş kişi bir araya gelip gelebiliriz... ...ama o beş kişiyle biz beş yıl boyunca... ...iki yıl boyunca bir şeyler yapabilirsek... ...bence o da bir ayrı bir güzellik... ...tabii tabii hepsi aynen doğru söylüyorsun... ...peki... E ilkelere Gelelim. Senelim. Tamam. Gelelim 10 tane ilkeledim. ilkesi var e, Yeşil Gazete'nin. E, aslında işte e, bu ilkeleri e, Çamtepe'ye gittiğiniz zaman. Çamtepe sizin buğdayın e, ekolojik e, yaşam merkezine. Evet. İlginç bir isim oldu. <gülüyor> Merkez, o Çok fazla ekolojik ne? dedik bugün. <gülüyor> evet. <ya. gülüyor> ev. Ekolojik ev <diyelim. gülüyor> e, e, yapı. Evet. Buğdayın evine gittiğimiz zaman. Evet. Orada asılı olan e, ilkeler ekoloji, şiddetsizlik, sosyal adalet, doğrudan demokrasi, feminizm, çoğulculuk, özgür yaşam, küresel hareket, sürdürebilirlik, yerellik. Hı hı. Sarmak istedim bunları daha ben sayarken unutmuş olabilir arkadaşlar. <gülüyor> bir, bir kez daha sayıyorum. <gülüyor> <söyleyeyim. gülüyor> bir kez daha sayıyorum. Sonra sen serpmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Şaka. Ee, yani bunu da, hani bu onun ilkeyi de işte 2010, 2004 yılından önce aslında bu ilke ler yeşil hareketin yeşil politikanın nasıl e, olması gerektiğine dair 10 yıla yakın tartıştıklarını söylediler bana. <gülüyor> çekirdek grup tamasıdır evet yani çekirdek grubun evet. uzun süre işte bu ilkeler neler olmalı hani hı hı. çünkü e, ben e, partilerde de yeşil partide de hani yeşiller partisinde de aktif oldum hı hı. E, ve sürekli bana söyledikleri işte hani kaç tane yeşil var yeşil olmak ne demek hı hı. E, gibi so, e, sorularla karşılaşıyorsunuz. Ee, ...ve hani bir şey yaparken... E, ...neye göre, neyi önlemseyerek... ...hangi e, ilkeler... ...doğrultusunda hareket ettiğine... ...senin için de güzel bir yol gösterici oluyor... ...açıkçası bu ülkeler. Hı -hı. Ve tabii bu ülkeler mesela... ...sürdürebilirlik, e, özgür yaşam... ...aslında sürekli değişerek... E, ...anlamlandırdığın şeyler oluyor... ...ve keyifli oluyor açıkçası. Sizce çok tartışıyoruz mesela. Hı -hı. E, doğrudan demokrasiyi... ...birebir e, nasıl tecrübe edebiliriz. Bu kadar yavaş olmak zorunda mı? Yani bir Avrupa Birliği'ne siz... kızamıyorum yani. <gülüyor> yavaşsınız diye mesela. Ama yani hani bürokratisi olmadan işte doğrudan demokrasi nasıl yaşanılabilir? Ek ekolojik feminizm ne demek? E, bir de bu ekolojik yaşam biçiminde biliyorsun işte temiz mutfak, temiz ev ...çok fazla kadınların meselesiymiş gibi algılınabiliyor ve evet. buradan gidebiliyor. Ve aslında mesela bu mesele, meselede de yani bu bu, bu gibi da çok konuşulup... Hı hı. ...bu gibi konularla çok okunan konular ama bence çok ince bir çizgide e, oturan e, meseleler. Hı hı. E, dolayısıyla e, yol gösterici olan ve hala konuştuğumuz, hala üzerinde tartıştığımız... tartıştığımız e, mesela. Peki mesela e, bir kişi bir haber yayınlayacak ya da bir yazı yazdı. ...ya da dışarıdan bir yazı aldınız hı hı. E, gazeteye. Hı hı. E, yayınlasak mı, yayınlamasak mı? Sizce iyi bir yazı mı? Daha doğrusu iyi bir yazıdan, güzel bir yazıdan ziyade doğru bir yazı mı? E, Yeşil Gazete ilkelerine uyan bir yazı mı? Tartışması yaptığınızda e, bu neye göre tamam yayınlayalım veya yayınlamayalım diyorsunuz? Herkesin oy birliği mi olması gerekiyor, oy çokluğu mu olması gerekiyor? Nasıl bir sistem var? Ee, bir şekilde bir yazı geliyor diyelim ve yanında yanında... Ben o yazının altını işte yayınlayalım mı? Ee, aslında önce işte dış köşe var diyelim zaten. ...zaten yayınlanmış yazılara konulan yazılar oluyor. Hı hı. Dış köşe yazılarına da direkt olarak aslında bu ilkeler üzerinden değerlendiriyoruz. Çünkü zaten bize yazılmış yazılar olmuyor onlar. Çevirisini yapmış oluyorsunuz. Yani Türkiye'de mi? bir yerde yazılmış oluyor ha, evet. o, o yazılar. Başka ee, bir gazetede evet. aldınız mesela. Çeviriler yine işte bu ilkeler ve bu meseleler üzerine... ...işte gündemde olan bir mesele ise eğer çeviri yapmaya değer mi? Çeviri havuzumuz var. Evet onu da hemen araya sıkıştıralım. Evet yani bir çeviri ekibi var aslında. Hı hı. Çeviri ekibine yazılar gönderiyoruz. Bunu çevirmek ister misiniz? İşte bu hı hı. son zamanlarda işte çöp meselesi konuşuluyor. İşte Guardian'da şöyle bir makale çıkmış. Bence hı hı. önemli. Hı hı. Niye önemli? İşte çünkü işte konuşulmayan ama çok önemli bir noktaya parmak basmış. Bilmediğim bir bilgiyi söylemiş. Bir şey öğrendim gibi hı hı. bir makale. Ise o makale çevriliyor. Bir de işte konuk yazar olarak yazı yazan yazanlar var yine öncelikle bu ilkeler ikincisi işte tabii bu yazının neye gittiği somut olarak hani ne yaptı yani hı hı. böyle ...akla karada değil yani Yeşil Gazetesi... ...çok da inceleyelim, sık da okuyalım... ...değil. Hı hı. Hani biraz önce söyledim yani ya, ...meselenin hayrına mı? hani hı hı hı. Yanlış da yapabiliriz yayınlamakla. Hı hı. Ama bu meselenin hayrına bir şey... Ak ...akacak mı? hani Yanlış da yapsak. Ben, benim için önemli olan şey... ...bu oluyor. Hı hı. Ve hani kişiselleştirilmeyen... E, ...bir durum olmasına da... ...dikkat ediyorum. Yani sürekli... ...ekolojik tarafta durduğun zaman... ...eleştirilecek çok şey var. E, yani işte şöyle atarya yapan arkadaşlarımı çok eleştiriyorum aslında. Yani onların uzmanlık alanı değil. Niye yapıyorlar ki? Gibi bir makara gelirse eğer ben azıcık kızıyorum. <gülüyor> Kişiselleştirmenin <gülüyor> evet, şey bir şeyi yok. Evet kişiselleştirilmiş gibi hissediyorum açıkçası. Ben de yapımaya dikkat ediyorum. Hı hı. Şu ana kadar gördüğüm hani kriterler nerede kriter deme hoşuma gitmedi şu an. <gülüyor> İlkelerden daha İlke şeydir. Evet. Evet. Ee, bir ara hürriyetle bir şey vardı, bağ vardı sanıyorum. Hı hı. O devam ediyor mu? Devam ediyor bildiğim kadarıyla. Anlaşma anlaşmada göre e, ayrı bir hürriyette. Hürriyet'te Yeşil Gazetesi'nde bir ya haberi yayınlanıyor Hürriyet He. Gazetesi'nde. Hı hı. İşte bu haberin hangi konuda yazılmasında o ekip karar veriyor. Yani bunun için aslında özel bir ekip var açıkçası. Hı hı hı. Yani zaten o, o, o, o haber biraz daha işte ana akım e, ekolojik yaşam gündemine uygun bir haber ol, olmasını tercih ediyoruz. Hı hı. O haberin dikkat ettiğim kadarıyla hani hakikaten önemsediğimiz ve okunmasına inandığımız e, haberlere inanmaya dikkat ediyoruz. Evet. Ee, bir yandan da e, şeyin yani işi Gazete'nin aslında sen şimdi anlatınca daha da çok dikkatimi çekmiş oldu. Hı. Çok ciddi bir ekip var arkasında. Yani <gülüyor> hani çeviri havuzu, çeviri ekibi var. Hürriyetle ilgilenen bir ekibi var. Hı -hı. Onun dışında muhabiri var. Hı -hı. Arada bir e, yoğunluktan çok fazla ...müdahil olamayan ama hı hı. yeri geldikçe çok fazla katkısı olan insan var. Yani yaklaşık kaç kişisiniz mesela? Otuzun 30 üstünde. 30'un üstünde. Otuzun evet, 30 üstündeyiz. Ya yani Şöyle aslında Yeşil Gazete ekibine girmek... ...eğer bu konuda yanlış yapmaktan korkmayıp çekinmiyorsan... <gülüyor> <gülüyor> e, açık çağrı. Açık çağrı yapayım. Evet. Gelin gelince çok, şey, çok şeyler öğrenebileceğim bir ekip. Yani hı hı. Çünkü bazen yazıyorum... ...işi i̇şte mesela gıda ile ilgili ya da tarımla ilgili ve o kadar garip geliyor mesela evet... ...bu insan da okuyacak şimdi <gülüyor> <gülüyor> benim bu yorumumu kim bilir neler biliyor ama hani yazayım... ...hani belki <gülüyor> güzel bir geri dönüş okursa güzel bir şekilde geri döner diyorum. Çünkü e, bir sürü insanın ulaşmakta zorlandığı insanlar olabilir. Ama e, işte şenlikli olmanın böyle bir güzelliği var zaten. Yani bana kalırsa ulaşılabilir olmak... Ya, tek ulaşılabilir olmak. olmak. Yani, evet. Ulaşılabilir bu insanlar. Hani ciddi bir ekip diyorsun ya hani. Evet evet. E, ciddiyet biraz böyle ulaşılamayınca Evet. Ulaşılamayan birlik bilgisayken... insanlarmış havası. E, öyle, bir şey <gülüyor> öyle bir şey yok. Yani. Öyle bir şey yok. Gerçekten. Tamam, tamam. Evet. Ciddi. O anlamda ciddi e, öyle değil. Öyle bir öyle bir şey yok. Evet tamam. <gülüyor> öyle evet. değiller yani onu söylemek. Evet lazım. tamam. Güzel teşekkürler. <gülüyor> e, bir yandan da programın sonuna geliyoruz. Kimin tamam. selamı vardı? Ümit mi selamı vardı. Evet. Evet, açık Radyo'yu <gülüyor> çok seviyoruz. <dönmemi> istedi. <gülüyor> Yeşil Gazete ailesi olarak Açık Radyo'yu çok evet. seviyoruz. Peki. E, çok teşekkürler. Teşekkür Bahar, e, Yeşil Gazete'den, Yeşil Gazete'nin muhabiri ve yazarlarından Bahar Topçu ile birlikteydik. Yeşil Gazete gibi ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli bir internet gazetesi nasıl e, ayakta duruyor, nasıl ilerliyor? Kolektif yapısı, gönüllü yapısı nasıl işliyor, yu konuştuk. Birazcık da e, genel bir Olumlu olumsuz eleştiri yaptık sanıyorum. <gülüyor> evet gelmeden önce acaba neler konuşacağız diye merak ediyordum. Nasıl geçti anlamadım ama. <gülüyor> <gülüyor> <Teşekkürler>. Hemen geçiyor <gülüyor> Ben teşekkür ederim. Ee, o halde görüşmek üzere haftaya sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade.